Hayatın muhasebesi biraz e, ağır bir kavram. Böyle çok duyarsınız. İşte muhasebesini yap, değerini bil, onun kıymetini bil, yaşlandık bırak, biz senin yaşındayız. Daralırsınız. Ama gerçekten dengeli bir muhasebe tutturmayı bilirseniz hayat düzgün yaşayabilirsiniz. Peki hayatın muhasebesi ne demek? Gelin başlayalım. Sizle birlikte nasıl bir muhasebecisiniz onu göreceğiz. Her şeyden önce sizi 3'e ayıracağız. 1- bir, bir mühim. Birilerine bir şey yaptığı zaman hesabını hiç tutmayanlar. Ben bunu 35'li yaşlarımdan sonra ödüm ben bu kategorideyim. Ee, önceden de şey yapardım dur aman şunu gönleğin tutayım bir gün bana iyilik yapar. Ya şuna bir işte borcum var mutlaka şöyle yapayım. Bunu kırmayayım bunu bu benimle kesinlikle uzun Hiç kimse seninle uzun yıllarca yürümüyor. <gülüyor> Geçeceksin onu gerçekten bak 100 kişiyi hedefliyor sanki ömrüm boyunca işte 100 kişi tanıdım diyelim. Bunun belki 5'i onu. Yaptığın iyiliği hatırlayıp da sana geri döner. İkinci tip insanlar benim eski halim işte. Sürekli dur ona iyilik yaptım. Ne unutmayayım. Çünkü o da bana belki iyilik yapar. İçkimiz güzel olsun. Bu çıkarcılık değil, inanın. Tam tersi de var çünkü birisi sana iyilik yaptı mı onu dert ediyorsun. Ya ne olur? Mesela bu bu hayatta <gülüyor> şu 41 yaşında kalan bir özellik söyleyeyim. Katıl butonu beni mahvediyor. Niye? Çünkü hani 5 lira 15 lira para veriyorsunuz ya o o O muhasebede denklemedikçe, kafamda rahat etmedikçe o haftayı tamamlayamıyorum. Değil mi? Kaç video çıktım, ne yaptım, canlı yayın yaptık mı? İşte ikinci tip insanlar bunlar. Sıkı muhasebeciler. Sürekli hesapları düzgün tutarlar. Üçüncü tipse en kötüsü. Sahte muhasebeciler. Bunlar her ailede, her sülalede bir iki tane çıkar. Nasıl biliyor musunuz? Hemen örnek vereyim. Senden gelir, birinci kez iyilik ister. Dersin ki aa yeter ya sen de enayisindir maalesef sürekli sömürüldüğün için. Yeter dersin ya. Geçen sefer de öyle söyledin İşte borcunu geri ödemedin. Geçen sefer de ödevini ben yaptım. Bilmem ne olmadı. Geçen sefer de senin istediğin filme gittik. Yeter benimkine. Sana o kadar inandırıcı bir şekilde üstte kendi de inanarak şey yapar ki. Ben senden ne istedim ki ya? Bugüne kadar benim istediğim neyi yaptık ki? Ne ki? Şimdi bundan kör pirmat aslında gerçekten hatırlamıyordur. Çünkü yaptığın iyiliklerin zerre hesabını tutmuyordur. Zerre. Umurunda da değildir. Çünkü o mükemmel insan zaten kölesisin. Sen kölesin. Senin ona zaten o iyiliği yapman gerekiyor. Görevin. O yüzden bu insan bunun muhasebesini tutmuyor. Sense, ya 7 kez onun istediği filme gittim, 15 kez borç verdim, artık eşek değil ya diye düşünürsün. Eee eşek. Hem de eşek. O yüzden işte bu tip eşeklere karşı sömürülmemen lazım. Burada bir dengeyi hayatın muhasebesine şöyle tutturacaksın. Bir insana iki kere karşılıksız iyilik yaptı mı dur dur enayi dur eğer ki çok derin yakın akraban değilse işte aşktan ölmüyorsan bir dur çünkü o insan almayı alışır ve sen en sonunda çıkıp da ya ben sana bu kadar iyilik al ya. yapmasaydım der zaten bunlar görevindi ha, bir de sahte çekler ve akıllı yatırımlar var. Şimdi i̇şte akıllı yatırım. Bazen size diyorum ya, şimdi altına yatırım yapın, işte doları bekletin, dolar az yükselecek, altın çok. Sonra şu tarihte altın düşecek, olsa panik demeyin, durun yine çıkacak falan. Bu mantıkla çeşitli yatırım yapabilen insanlar var. Mesela çok sevdiğiniz bir insan, dar daysa üçün beşin hesabını yapmayın. Dar günde yapılan iyilikler çok değerlidir. Hani bunu çıkar ilişkisi anlamında anlamayın ama insanlar dar Ve eminseniz iyi insan olduğuna yanına gidin, öbür tarafı bırakın, iki tane yüzünüz eksik gülsün, ona iyilik yapın. Çünkü dar gündeki 1 TL, yarın ertesi gün 1 dolara dönüşüyor. Bakın çok özür dilerim bunları parayla anlattığım için. Ama 1,5 e, yıl önce çektiğim bir videoda şunu anlatmıştım size, bencil olmalısınız. Bencillik kötü bir şey değildir. Bencil ne demek? Hani uçakta ilk önce maskeyi kendine sonra çocuğa takıyorsun ya, niye hayatta kalmazsan çocuk zaten kendini kurtaramaz. Siz de lütfen ömrünüzün hepi topu 60 yıl, 70 yılı bile olsa aslında 15 yıl olduğunu unutmayın 10-15 yıl. %70-80 kendiniz için, %20 dünya için yaşayın, başkaları için, sevgilin için. Eğer bencil olmazsan, bencil olmaktan kastım kendini mutlu etmezsen aptal muhasebecisindir. Bazıları ise sahte çekler verir. Sen o sahte çekleri bozdurmaya gidene kadar anlamazsın. Sahte çek ne demektir? Çek normalde bankadaki paranın orada olduğuna dair yazılan bir evraktır. Ve dersin ki işte Melisciğim önümüzdeki ay şu tarihte git benim banka hesabımdan o parayı çek. Çek budur. Şimdi çok basitçe anlattık. Ama ilginç bir şey var ki bazı uyanıklar der ki Ya sen bana şu iyiliği yap, söz veriyorum İşte mesela elime para gelince ilk senin borcunu ödeyeceğim. Söz veriyorum şu sınavlar geçsin, ilk seninle sinemaya gideceğiz. Söz veriyorum seneye tatilde de senin istediğin yere gideceğiz. İşte bu sahte çekler tarihi gelene kadar anlaşılmaz. Gerçek hayatta da çeki, tabii ki öğrenebilirsin bankada karşılığı var mı yok mu ama genelde iyi niyetli ve safsan tarihinde gidersin bankaya, dersin ki bu çekin karşılığında para var mı? Öyle bir hesap bile yok diyebilir mesela. <gülüyor> Komple sahte sahtekar olabilir. Dolayısıyla siz de maalesef biraz temiz kalpliyseniz ki inşallah değilsinizdir bu insanların size verdiği "ha ha yapacağım bak harika olacak e, tarihi geliyor gidiyorsun diyorsun ki e hadi tatile gideceğim bak benim istediğim yere gidelim Cık, ya uff burada sıkıntı ne? harcanabilite değerin bunu ben uydurdum her işte e, paranın do dolar karşısında mesela bir değeri vardır. İşte Kualumpur bilmem nesinin değeri vardır, dinarın değeri vardır, euronun dolar karşısında, TL'nin değer karşısında bir karşılığı vardır. Senin de o insana karşı o kendini dolar olarak görüyor ya bir değerin var. Sen de kendini dolar olarak kabul et, her şeyi kendine göre endeksle. Niye TL değil dolar diyorum, dolar dünyada bir rezerv para birimidir. Yani her ülke dolar bulundurmak zorundadır ki petrol, işte iphone, ilaç, uluslararası bunları alabilsin. Uluslararası petrol alacaksan, altın alacaksan dolarla ödersin bunu, TL ile değil. Ama sen çok kolay harcanabilir bir para birimiysen, işte TL gibi anında harcar. Bu insanlar için insan bulma sıkıntısı yoktur. Sana sahte bir çek yazar, şu tarihte şunu yapacağım, he he tabii. O tarih gelince der ki ya kusura bakma gidiyorsan git. İşte bu senin harcanabilite, harcanabilirlik bedelindir. Bazı insanların işe olduğu sürece senden vazgeçmesi zordur. O yüzden kolay kolay harcamaz. Burada şuna dikkat edin. Küçük iyilikler yapıp yarın ertesi gün senden büyük vurup geri alanlar işte onlar büyük kalpazanlardır. Biz sizi harcayıp, onu harcayıp, bunu harcayıp gidip yepyeni bir çevre kuran insanlara dikkat etmeliyiz. Size hani bir Haluk amca olarak, Haluk dede olarak en büyük tavsiyem bu. Ve son bir tavsiye daha. Eğer ki... İnsanları gerçekten kalitesiyle ayırıp güzel bir yere koyabiliyorsanız o ilişkilerinizi zayıflatmamaya bakın. Önünüze çıkacak yeni bir insan için eskiden alışveriş yaptığın duygusal olarak bir insanı harcamamayın. Bu video belki çok çıkarcı bir video gibi geliyor size, çok materyalist bir video gibi geliyor ama değil, inan değil. Çünkü hayatta hayal kırıklıkları insanlar olan güveninizi törpüler. Bir Birisi Mahmut sana bir kazık atar. Ertesi gün başka bir Mahmut'la tanıştığınız zaman, bütün Mahmutlar böyle diye ona ön yargın olur anlatabiliyor muyum? Umarım insanların sizi sömürmediği ve hayat muhasebesini doğru yaptığınız bir hayatınız olur. Son diyorum ama bitiremiyorum. Son son bir tavsiyem var. Hiç 20, 20 yaşında yaptığınız bir tecrübenin 30 yaşında işe yarayacağını düşünmeyin. İlla yarar ama... %90 çöpe gidiyor çünkü yirmisindeki sen, otuzundaki sen olmayacaksın. Yirmisindeki hayatın zorluk ve kolaylıkları otuzda hiç öyle olmayacak. Kırkta da belki ellide de öyle olmayacak. O yüzden lütfen insanları güven, insanları satma ama aptal da olma. Görüşmek üzere.